al an taj'al baynana wa baynahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khayran fa a'inuni bi quwwatin aj'al baynakum wa dediler ki ey zulqarnayn bu memlekette yeciç ve meciç bozgunculuk yapmaktadırlar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 Hatta izâ balaga beyne's-sedeyni nihayet iki dağ arasına ulaştığında diye geçmektedir Kehf suresi 93'te. Yani karşı karşıya iki dağ. Sonra şöyle buyuruyor. Hatta izâ sawa beyne's-sedefeyn Mein's-sedefeyn yani nihayet iki dağ arasını aynı seviyeye getirince. Yani iki dağ, iki dağın arasını bu işte bakır ve efendim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 döküyor Ve böylece set çok sağlam olmuştu. İmam Buhari rahimeullah diyor ki bir adam Resulullah Aleyhissalatu vesselam'e ben seddi beyaz, siyah, kırmızı çizgilerle süslenmiş burt yani çubuklu kumaş ve elbise gibi gördüm dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam sen onu görmüşsün dedi.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 İler kitaplarının sahibi İmam Ebu İsa Tirmizi bu şehirdendir. İşte bunun üzerine diyor ki Seyyid Kutup Rahi Tirmiz şehrine yakın yerde bir set bulunmuştur. Orası Babur Hadit olarak bilinir. Babul Hadit yani Arapçada demir kapı manasına gelir. Miladi 1500'lü yılların başında Alman bilgin Salt Bercer bu seti görmüş ve kitabında yazmıştır.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 Evet ayrıca Muhammed Saleme Cebr-Eşlet-ü Sa'a ve, e ve Esraruhu diye bir eserde geçmektedir. Yine Yusuf El-Vabil diyor ki bununla ilgili, Bana göre yukarıda adı geçen Sed-Tirmiz şehrinin etrafında olan surdur.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 kalacaktır. O zaman da kıyamet yaklaşmış olacaktır. Nitekim Allah subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor Kale هذا rahmetun min Rabbi feize ca'a va'du Rabbi ce'alahu ce'alahu dekka'a ve wa kâne va'du Rabbi haqqa ve terekne ba'dahum yevme izin fi ba'din ve nufika fis suri fe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 ee, seddin delindiği zaman kıyametin iyice yaklaştığı zamandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh gelen rivayet edilen Ebu Hureyre radıyallahu rivayet edilen bir hadiste bu seddin şimdiye kadar delinmeden ayakta durduğu hususunu Resulullah aleyhisselatü vesselam açıklamaktadır. Şöyle buyuruyor bakınız Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor Yahfirunehu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 قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى قال فيرجعون فيرجعون فيجدونه كهي كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستقون المياه ve yifrü'n-nasu Allahu ekber Bakınız Ebu Hurayra radıyallahu rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onlar her gün bu seti kazmaktadırlar. Yecüc ve mecüc Yani seddi aşmak için her gün delmek için onu onu delmek için uğraşırlar. Onu onu kazarlar. Çünkü Resulullah sallallahu ve diyor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 فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا اِنْشَاءَ اللّٰهِ Bu sefer de istisnada bulunur. Der ki inşallah yarın bunu delersiniz. Allah artık onların delmelerini yani huruç etmelerini dilediği için başkanları inşallah diyerek istisnada bulunur. Sonla döndüklerinde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 Ey Allah'ın Resulü içimizde salihler olduğu halde helak olur muyuz? Evet kötülükler artarsa diyor. ve Vesselam tabi bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Diyor ki bugün Yeccüc ve işte serdilerinden şu kadar bir delik açtılar der. Ve e, işaret parmağıyla baş parmağını halka yapar. Dolayısıyla dolayısıyla inşallah e, burada bu, bu hadis daha önce geçmişti. E, Seyyid Kutub Rahimahullah'a.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 Kim söylüyor bunu? Seyyid Kutup diyor ki ne? Yecüc ve Mecüc Tatarlardır diyor. Ve onlar da ortaya çıkmıştır. Onlar birçok İslam devletini yıkmış ve yeryüzünde sesat ve bozgunculuk çıkarmışlardır. Kurtulmü Rahim Allah Tatarların hakkında şöyle demektedir. Asrımızda onlardan yani Türkler sayısını yalnız Allah'ın bilebileceği birçok millet çıkmıştır. Müslümanları onların elinden ancak Allah kurtarır.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 Efendim bunlar gerçekten birçok topluluğu fesada uğratmış, Müslümanlara çok zar zararlar vermiş ve böyle uğradıkları her yere fitne düşüren kimselerdir. Tatarların ortaya çıkışı Kurtul Bir Allah'ın zamanında olmuştur. Kurtu Bir Rahim Allah onların yaptığı bozgunculuğu ve öldürdüğü insanları duyunca onları yecüc ve mecüc veya onların öncüleri kabul etmiştir.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 Ee, bunu noktaleyeyim inşallah ondan sonra ve hadi ve alem ve sallallahu ala nebiyina muhammed ve ala ali Muhammed subhanaka allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa ent astaghfiruka ve atubu ileyk selamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu